Rabbin isteseydi insanları bir ümmet yapardı. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكْ وَلِذَٓا لِكَ Onlar halen ihtilaf içindedirler. Ancak Rabbinin merhamet ettiği hariç وَلِذَٓا لِكَ Allahü Teala onları bunun için yarattı. Bu ayetin tefsirinde ilim ehli ihtilaf etmiştir. Hasan el-Basri ve bazıları der ki وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ لِذَلِكَ Onun için yarattı. Onun içindeki o, onu, o zamir ihtilafa dönüyor. Yani manası ihtilaf etmeleri için yarattı. Allah onları ihtilaf etmeleri için yarattı. Bazıları da diyor ki ata gibi لِذَلِكَ ضَمِير اِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ dönüyor. Yani o zaman manası li لِيَرْحَمَهُمْ Onları rahmet etmek için yarattı. Onlara rahmet etmek için yarattı. Çoğunlukta İbn-i Cerir-i İbn-i Kesir, Abdurrahman-ı Sa'di gibileri diyor ki, Damir ikisine de dönüyor. Yani, ihtilaf etmeleri için yarattı ve dost doğru yolda olan insanlara rahmet etmek için yarattı. İhtilaf etmek için ve dost doğru olan insanlara rahmet etmek için yarattı diyor. Aynı şekilde Bukhari ve Müslim'de geçen Sadıb Ebi vakasının hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Sertu Rabbi sataen, Rabbime üç şey sordum, üç şey istedim Rabbimden. Fatayin, fatani isteini, waneani wahide. Rabbim bana ikisini verdi fakat üçüncüsünü vermedi. Sertu Allahu laka ummeti bir sene. Rabbime sordum ki ümmetimi kuraklıktan dolayı helak etmemesini istedim. Fatanihi <gülüyor> Rabbim de bana bunu verdi. Duamı kabul etti. Ve seltu en la yuhlika ul ümmetimin boğularak ölmemesi diye dua ettim ve Rabbim bunu bana verdi. وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ شَد۪يدًا فَمَنَعَن۪يهَا فَمَنَعَن۪يهَا Rabbime sordum ki üçüncüsü de kendi aralarında ihtilaf etmemelerini ayrılığa düşmemelerini sordum fakat Rabbim bunu bana vermedi menet Dolayısıyla bu Bukhari, Muslum, Bukhari ve Müslim geçen bu hadisde de anlaşılıyor ki bu ümmetin Ayrılığa düşeceğine peygamber haber veriyor. Aynı şekilde bildiğiniz gibi iftirakul umme 73 fırka hadisinde biliyorsunuz. Bu hadise 15, 15'ten fazla sahabe rivayet etti. Abu Hurayra, Auf ibn Malik, Abdullah ibn Amr ibn As, Cabir ibn Abdullah, Muaviye radıyallahu teala ve diğerleri e, rivayet etti. Hadiste bildiğiniz gibi Yahudiler 71 fırkıya Nasara, Hristiyanlar yetmiş iki fırkıya müminler de yetmiş üç fırkıya ayrılacaklar. Hepsi ateşte ancak benim ve benim ashabımı benim ve benim ashabımı takip edenler hariç. Bu hadisden birçok fayda çıkarabiliriz. Hadis, bu on beş taneden fazla sahabe rivayet etti dedik. Bu rivayetlerden bazıları ümmetim yetmiş bir fırkıya ayrılacak diyor. 73 değil de 71 fırkıya. Bu 71 fırkıya olan hadis, e, zayıf hadis. Başka bir rivayetlerde 72 fırkıya ayrılacak diyor. Burada da yani bu, e, Başka bir rivayette de 73 fırkıya. O zaman 72'yi ne anlayacağız? Yani sapıklıkta olan e, fırkalar. Ve başka rivayetlerde diyor ki Bid'un ve seb'un 70 küsur. Bu da yani 73 olarak belirleniyor. Bazı alemler bu 72 fırkaya, bu dalalette sapıklıkta olan 72 fırkaya addetmeye çalışmışlardır, saymaya çalışmışlardır. Bağderdi Şehrisani İbn-i Hazm el-Malti gibileri. Fakat doğru olan görüş, Şehrislam İbn-i de dediği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 73 demesinin sebebi ille 73 olduğundan dolayı değildir. Bilakis peygamber bunu temsil babından demiştir. Çok olduğunu, fırkaların çok olacağına e, demek istemiştir. Bu hadisten başka bir e, fayda ise kardeşler, sahabenin fıkhına delalet vardır. Sahabenin anlayışına, tehmine. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepsi, hepsi ateşte bir tanesi hariç deyince sahabe hemen Ömer radıyallahu ta'lahu anh hemen soruyor. O bir tanesi hangisidir diye. Peygamber de benim ve benim asabımı e, takip edenler diyor. Ve bu hadisdeki benim ümmetimden kasıt icabet ümmeti davet ümmeti değildir. İki peygamber ümmeti denildiği zaman iki ümmet. Davet ümmeti yani bütün insanlar giriyor. Zira bütün insanlar peygambere ittiba etmekle emrolundu. Buna davet ümmeti deniliyor. Bir de icabet ümmeti. Yani peygamberin davetine icabet eden ümmet. Bir de bu da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti. Buradaki hadisten kasıt da icabet ümmetidir. Başka bir fayda ise kardeşler bu 72 fırkanın ateşte olan 70 fırkanın hepsi Müslümandır. Şeyhülislam İbn-i Teymi bunun icmaatını nakletmiştir. Peki diğer fırkalar Bahai, Ahmedi gibi, Nus, Alevilik gibi bunlar zaten 72 fırkaya dair girmiyorlar. Bunlar zaten kafir olan fırkalar. Bu 72 fırkadan kasıt Müslüman olan fırkalardı. Zira Peygamber diyor ki benim ümmetim 73 fırkaya daha Halen ümmetinden sayıyor. Dolayısıyla anlıyoruz ki bunlar mümindir. Fakat bidat ehlindendir. Diğer İslam'a girmeyen fırkalar, kendilerini isim, Müslüman diye isimlendirse dahi bunlar zaten 72 fırkan, fırkaya girmiyor dahi. Peki bu, <gülüyor> bu kurtulan fırkanın alameti, sıfatı nedir? Bu kurtulan fırkanın sıfatı e, nedir? Sıfatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye, Avf i̇bn Malik ve Enes i̇bn Malik'in hadisinde diyor ki ''Humul cema'a'' Onlar cemaattir. Onlar cemaattir diyor. Sonra Abdullah bin i hadisinde diyor ki hum en aleyhi ve ashab benim ve benim ashabımın yolunu takip edenler.'' diyor. Başka Cabir bin i Abdile ve Ebu Mamen'in rivayetinde diyor ki ''Humul sevadul a'zam'' Onlar çoğunluğu takip edendir. Diyor. Şüphesiz ki bu Rivayetlerde ihtilafı yoktur. Zira hepsinin manası bir manaya geliyor. Zira cemaat den kastı sahabedir. Cema'ul la'mul ahd yani sahabeyi takip edenler. Bazılar da diyor ki Tirmizi gibi bu bu cemaatten kasıt da ilim ehlidir diyor. Bazılar diyor sahabedir. Bazılar da diyor ki ilim ehlidir diyor. Bazıları da diyor ki cemaatten kasıt hakka muvaffuk olan, hakka isabet edendir diyor. Bazıları da diyor ki çoğunluk cemaattir diyor. Bütün bunlar bütün bunlar manası bir manaya gelmektedir. Yani ayrı manalar diyemeyiz. Zira cemaat sahabe sahabe ancak hakka isabet edenlerdir. Sahabe ancak ilim ehlidir. Sahabe ancak Cemaat peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Onun sünnetine uyanlardır. Kitap ve sünnete tabi olan imama uyanlardır. Dolayısıyla bütün bu manalar tenavvu babındandır. İhtilaf tenavvu babından başka bir mana hepsi bir manaya, bir yere geliyor. Peki bu sırukatun naciyenin hasaisi nedir? Özellikleri nedir? Bunu ilim ehli saymıştır. Birinci özelliği kardeşler vasat olmaları vasatiyye nasıl ki nasıl ki bu ümmet diğer ümmetlerin arasında vasat bir ümmettir aynı şekilde ehli sünnet de İslam'ın içindeki fırkaların vasatıdır ortalığıdır vasattan kasıt ise ilim ehlinin dediği gibi adil olması ve en hayırlısı olması ve en afdal olmasıdır. Yani vasattan kasıt, ortadan kasıt, birisi çok, birisi aşırı, biri değil. Her zaman bu değil. Bilakis vasattan kasıt adil olanlardır. En afdalı olanlar ve en hayırlısı olanlardır. Baktığınız zaman kardeşler, elü sünnet vel cemaat, Allah'ın isim ve sıfatlarında muaddile ve muşebbiheden muattile ve muşebbihenin vasatıdır. Muattile yani Allah-u Teala'nın sıfatlarını tatil eden, manadan hali bırakan, inkar eden, tevil eden, yoruma giden bunlara ee, muattile deniliyor. Mu'tezile, cehmiye, eşariye, ee, maturidiyye bütün bunlar muattiledir. Yani Allah-u Teala'nın sıfatlarını kabul etmeyenler bilakis selefin yolundan ayrılıp kendi ee, kendilerine göre mana verenler, tevil'e girenler bunlar muattı ile. Ehli sünnet ve cemaat bunlardan değildir. Aynı şekilde onlardan olmadığı gibi de aynı şekilde müşebbiheden değildir. Müşebbihede Allahu Teala'yı başka mahlukata benzetenler. Benzetenler. Allah'ın sıfatını o kadar sıfatında aşırılığa gidiyor. Allahu Teala'nın sıfatı var diyor. Tamam doğru bu. Ancak Allahu Teala'nın sıfatını mahlukata benziyor, benzetiyor. benzertir. Allah'ın eli var bizim gibi." diye. Bunlardan müşebbihe ehli sünnet ve cemaat bunlardan da değildir. Bilakis ehli sünnet ve cemaat Allahu Teala'nın şu ayetine uymaktadır. "Leise kemislihi şey ve huves semi'ul basir." Onun gibi hiçbir şey yoktur. Bu müşebbiheye diye. Sonra Allah diyor ki "Ve huves semi'ul basir." O her şeyi duyucu ve işiticidir. O her şeyi işitici ve görücüdür. Bu işitici ve görücü de burada da sıfatları inkar edenlerdir diye. Yani muatteliye reddiyedir. Bilakis ehli sünnet ve cemaat sıfatları kabul eder fakat Allah'ın sıfatını hiçbir mahlukun sıfatına benzetmez ve der ki nasıl ki Allah'ın zatı hiçbir mahlukun zatına benzemiyorsa aynı şekilde Allah'ın sıfatları da hiçbir mahlukun sıfatına benzemez derler. Aynı şekilde kardeşler ehli sünnet ve cemaat kader babında da vakıttır kaderiye ve cebriye nin vasatıdır. Zira kaderiye ma'bedil cüheni gibi sahabenin son dönemlerinde ortaya çıkan bunlar derler ki bunlar derler ki insanlar kendi fiillerini yaratır. Allah yaratmaz. Kaderiye. Şimdi biz fiilimiz var ya Allah-u Teala bunun hiçbir dakili yoktur. Hiçbir ee, karışması yoktur. Allahü Teala bunları yaratmaz. Ya yani biz kendimiz kendi fiilimizi yaratıyoruz. Bunlar kaderiye. Bir de cebriye var. Bunlar da. Kendimiz e, yaratıyoruz mu diyor kaderiye? Nam, kendimiz yaratıyoruz diyor. Bir de cebriye var. Bunlar da tam tersi. Bunlar da diyor ki biz mecburuz her şeye. Havada giden bir toz gibi. Bir tüy gibi nereye götürüyorsa biz de öyleyiz. allahu Teala bize mecbur kılmış her şey. Bunlar da cebriye, eşari gibileri, bunlar da cebriyeye giriyor. ehl sünnet ve cemaat ise bunların ortasındadır. Der ki mahlukat insanların fiilini Allahü Teala yarattır. Fakat insanlar mecbur değildir. Bilakis insanların iradesi kadere bunlara tesiri vardır. Bu fiillere tesiri vardır derler. Aynı şekilde kardeşler, ehl Sünnet ve Cemaat, büyük günah işleyenler hakkında vaidiyye ve murci eden, murciyenin vaidiyye ve murciyenin vasatıdır. Vaidiyye yani mütezile ve hariciler. Bunlar der ki büyük günah işleyen ebediyen cehennemde kalacaklar. Mutezile'de eee haricilerde büyük günah işleyen ebediyen cehennemde kalacaktır derler. Diğer taraftan murciye var. Bunlar da der ki: Günah işleyenlere imanı tesir et günah imana tesir etmez. Ne kadar günah işlesin iş, iş, işle iman birdir. Dolayısıyla senin imanınla Ebubekir ve Ömer'in imanı aynıdır derler. Çünkü iman ne eksilir ne de artılır. Bunlar da murciedir. ehl sünnet ve cemaat ise bunların vasatıdır. Derler ki <gülüyor> büyük günah işleyen kafir olmaz fakat günahlar imana tesiri vardır. Günahlarla iman azalır taatlerle iman çoğalır derler. Aynı şekilde kardeşler Ehli sünnet ve cemaat sahabi hakkında rafizilerin ve nasibenin arasında vas e, nasibenin vasatıdır. Harici e, rafiziler ehli huluva girerler. <gülüyor> aşırılığa girerler. Ehli beyt hariç birkaç sahabe hariç diğer sahabeleri tekfir ederler ve ehli beytte aşırılığa giderler. Ali radıyallahu teala anhu, özellikle Ali radıyallahu teala anhu hakkında Allah'ın sıfatını verirler. O gelmiş geçmiş her Her şeyi biliyor. Geleceği biliyor, cifir hesabını biliyor. Ee, kıyamet gününde hesabı çekecek odur. O günahları affeder. Bu rafizilerin ehli hakkında inancıdır. holuva girmeleri. Diğer tarafta nasibe var. Bunlar da hariciler. Bunlar da ehli hakkında kötü düşünenler. Sahabeyi tekfir edenler. Ehli hakkında kötü düşün. Nasibe, hariciler gibi. Ali radıyallahu teala anhu ve tarafta, taraflarını aynı şekilde maviye radıyallahu ve taraflarını tekfir edenler. Bunlar da nasibedendir. Ehli sünnet ve cemaat ise bunların ortasındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının hepsini severler. Onların hepsine sevgi duyarlar. Zira Allah Teala diyor ki sahabeden bahsettikten sonra diyor ki vallazina ca'u min ba'dihim. Onlardan sonra gelenler, muhacir ve ensar'dan sonra gelenler ve <Sessizlik> الذين جاء من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان Allah'ım bizi ve bizden önce imanlı ölmüş kardeşlerimizi affet bize mağfiret et ve o kardeşlerimize mağfiret et ve تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Ve kalbimizi onlara hiçbir çekt hiçbir kötülük hissettirme diyor Allahu Teala dolayısıyla ehli sünnet ve cemaat bu ayete uyur Aynı şekilde Elüsünevvel Cemaat Müslüm'de geçen peygamberin hadisinde diyor ki: "La tesubbu ashabi. Biyedih, zeheben, Ashabıma kötü konuşmayın. Nefsimin elinde olan Allah'a yemin ederim ki biriniz Uhud daha kadar altın infak etse o sahabenin bir avuç dolusu bilakis yarım avuç dolusu" infak etmesine hiçbir zaman ulaşamaz diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Allah Resulü, Ehli Sünnet ve Cemaat Allah Resulü'nün bu hadisine bu hadisine uyuyor. Yine Müslim'de geçen Abu Musaleş'in hadisinde Allah Resulü diyor ki: "En emanetun u -sema. Yıldızlar semanın koruyucularıdır. Emanetçisidir, koruyucusudur. "Fe iza zehebetin nucum" "Fe iza zehebetin nucum" فَاِذَا ذهبت النجوم، اَتَ السَّمَاءَ مَا tuat O yıldızlar gittiği zaman semaya vaad edilen gelir. Yani sema yok olur diyor. Harap olur. Sonra diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَاَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِ Ben ise ashabımın koruyucusuyum, emanetçisiyim. فَاِذَا ذَهَبْتُ ata ashabı ma yuadun ben tin zaman ashabına vaad edilenler gelir. O ashabı emanetle ümmeti, ashabı İsa ümmetime emanetçisidir. Ümmetimin emanetçisidir. Ashabım giderse ümmetime vaad edilen gelir der. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu ümmetin emanetçisidir, koruyucusudur. Onlar gittiği zaman Baktığınız zaman bütün bu sapıklıklar, dalalet, bidatlar, şirk, bidat bütün bunlar sahabeden sonra vuku bulmuştur. Sahabe gittiği zaman vaad olunan, olunan şey gelmiştir. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي سُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Asırların en hayırlısı benim asrım. Sonra onları takip edenler Sonra da onları takip edenler. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı en hayırlı ashab olduğunu haber veriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize. Ve sünnet şuna inanıyor kardeşler, sahabe hakkında. Hudeybiye anlaşmasından Hudeybiye anlaşmasından önceki sahabeler, Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslüman olan sahabelerden daha hayırlıdır. Onları daha fazla severler. Ve muhacirin muhacirler ensardan daha hayırlı daha hayırlıdır. Muhacir ensardan daha hayırlıdır. Ve Allahu Teala Bedir ehli hakkında 300 küsür kişilerde bunlar Allah onlara şöyle demiştir. İamelu mâ şi'tum fekad ghafartu lekum. İstediğinizi yapın sizi affettir. 300 küsür sahabe. Allahu Teala onları affetmiştir. Geçmiş gelmiş geçmiş günahlarını affetmiştir. Dolayısıyla onlar cennetliktir Bedir ehli. Aynı şekilde Ehl-i Sünnet Peygamberin şu hadisine de inanır. Peygamber diyor ki "La yetkhunu اَحَدُونُ اَنْنَارَ بَا يَعْتَهْتَ اْشَجَرَةَ Ağacın altında Peygamber'e biat edenlerin hiçbiri ateşe girmeyecektir der Peygamber sallallahu aleyhi sallam. Bunlar da bin dört yüz küsur sahabi idiler. Dolayısıyla bütün bunlar cennet ehlindendir. Aynı şekilde Ehl-i Sünnet ve cemaat aşere-i mübeşire dediğimiz o cennette müjdelenen on sahabe ve diğer cennet, bu 10 saat cennetle müjdelenen denilmesi onu bir hadiste zikredilmesinden dolayıdır. Yoksa cennetle müjdelenen sadece 10 sahibi yok. Bilakis daha çok sahibi vardır. Demin ki biat ehli, bedir ehli olduğu gibi. Aynı şekilde Sabit ibn-i ibn peygamber onu cennetle müjdelediği gibi. Aynı şekilde Khadija radıyallahu teala anha'yı cennetle müjdelediği gibi. Bütün bunlar cennet ehlindendir, ehli sünnet bütün bunlara inanırlar. Aynı şekilde ehli sünnet vel cemaat peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şekilde ehli sünnet vel cemaat peygamberden sonra halifenin Ebu Bekir sonra Ömer sonra Osman, sonra da Ali radıyallahu teala anhum olduğuna inanırlar. Kim bunların bir tanesinin hilafetinde Şek ederse o ehlinin merkezinden daha ahmaktır diyor Şeyhülislam İslam İbn Teymiye rahimehullah teala. Aynı şekilde ehli sünnet vel cemaat peygamberin hanımlarını severler. Ve peygamberin hanımları kadınların en hayırlısı olduğuna inanırlar. Ve Allahu Teala peygamberin hanımlarını özellikle peygambere seçtiğine inanırlar. Çünkü Allah diyor ki Güzeller, temizler, temiz erkekler, temiz, temiz kadınlar, temiz erkekler içindir diyor allah Teala. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme munasip olan kadınlar bunlar ki allah Teala onları peygambere hanım olarak seçmiştir. Zira Bukhari'de geçen hadisli olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail bana geldi. Da Ayşe radıyallahu te'ala anha ile evlenmeden önce diyor ki Cebrail bana geldi ve bana Ayşe radıyallahu te'ala anha'yı gösterdi ve dedi ki bu senin hanımın olacak. Dolayısıyla Ayşe radıyallahu te'ala anha'yı anha peygambere seçen kimdir? allah teâlâdır. Ve Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem yine Ayşe radıyallahu te'ala anha hakkında diyor ki فَطْلُ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَةَ كَفَدْلِ سَرِيدَ عَلَى سَائِرِ الطَعَانِ Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü serit yemeğinin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir. Serit etten yapılan bir yemek. Diğer yemeklerin üstünlüğü gibidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde baktığın zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hadice radıyallahu teala anha hakkında diyor ki Cebrail bana geldi ve dedi ki az sonra Hadice gelecek ona ben, Rabbimden ve benden selamımı ilet. Ve onu cennette hiçbir yorgunluk ve hiçbir gürültü olmayan bir e, bir evle, bir kasırla yani Palais? Bir kasırla müjdele diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir yorgunluk ve hiçbir eee Ses gürültü olmayan bir sarayla müjdele diyor cennette. Ee, Cibril peygambere eee Aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in e, bütün hanımlarını Ehli Sünnet vel Cemaat sever. Aynı şekilde Ehli Sünnet vel Cemaat Ehli Beyti de sever. Peygamberin ehlini, Ehli Beytine de server ehli sünnet ve cemaat. Zira Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Uzekirukum ehle beyti, uzekirukum ehle beyti." Ehli beytime sizi hatırlatırım, ehli beytimi sizi hatırlatırım. Yani dikkat edin, onları sevin demek istiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine aynı şekilde Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "La yu'minuna hatta yuhibbuku lillahi ve li Onlar iman etmiş olamazlar ta ki sizi Allah için ve benim Yakınım olduğunuz için sevmedikleri müddetçe iman etmiş olamazlar. Yani ehli beyti sevmediği müddetçe iman etmiş olamazlar. Dolayısıyla ehli sünnet vel cemaat cemat ehli beyti de sever. Aynı şekilde ehli sünnet el cemaat sahabenin arasında vuku bulan olayları insanlara anlatmaz. İnsanların arasında bunları açmaz. Bu ehli sünnetin inancındandır. Ehli sahabenin arasında bazı savaşlar vuku buldu. Ehl-i sünnet ve cemaat bunları açmaz, bunlara girmez. Bilakis hepsini sever. Bilakis sahabenin müştehit olduğunu, hata yapanın bir sevap isabet edenin de iki sevap olduğunu iman ederler. O savaşan sahabeler iştiyattan dolayı savaşmışlardır. Onlara isabet eden iki sevap, hata yapana da bir sevap vardır. Ehl-i sünnet ve cemaat. Buna böyle inanır. Aynı şekilde onların kötülüğü hakkında varit olan rivayetlerin çoğu yalandır. Çoğunu rafizi ve şialar uydurmuştur. Yalan olmayan ise çoğu ziyade edilmiş veya noksan edilmiş. Eksiltilmiş veya artılmış kısa hakikatinden değiştirilmiştir. Doğru olanlar ise onların bazı kötü şeyleri hakkında varit olan, doğru olanlar ise bunlar Müştehittir. Yani savaşmaları gibi müştehittir. Hata yapanı bir sevap isabet edene de iki sevaptır. Onların günahları olsa dahi onların günahları olsa dahi belki o günahlarından tevbe etmiştir. allah Teala onların günahlarını affetmiştir. Tevbelerinden dolayı. Belki de onlar yaptıkları iyilikleri karşısında o iyilikler, o günahları affetmiştir. Belki de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle iman ettiklerinden dolayı ilk iman ettiklerinden dolayı Allahü Teala onları affetmiştir. Belki de peygamberin şefaatinden dolayı affedilecektir. Zira onlar şefaate herkesten daha layıktır. Belki de dünyada bir musibetten dolayı allah Teala onları affetmiştir. Kaldı ki bu hata, günah olan şeylerdedir. Kaldı ki bunlar müştehid idi. Günah yapmamışlardı. Yani bu olaylarda kendi arasında vuku bulan Olaylardan da müştehit olaylarda bunlar müştehitti. Hata yapana bir sevap, isabet edene iki sevap vardır. Ehli sünnet vel cemaat'in inancı sahabe hakkında böyledir kardeşler. Aynı şekilde kardeşler, ehlü sünnet vel cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmede de aşırılara gidenlerin ve tam zıt olan cüfatın vasatındadır. Vasatıdır. Cüfat yani Peygamber'e önem vermeyenler, sevmeyenler, onun sünnetini önemsemeyenler, bunların ve peygamberde aşırılığa gidenlerin ortasındadır. Aşırılığa gitmek ise huluh dediğimiz sufilerin yaptığı gibidir. Zira sufiler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde aşırılığa gittiğini görüyorsun. Onun peygamberin günahlarını affettiğini, peygamberden medet umduklarını yardım umduklarını, peygamberin geleceğini bildi, geleceği bildiğini, kaybı bildiğini cennete sokacağını bunlar bu gibi inançlar peygamberde aşırılığa gitmektir. Bunları da genellikle sufiler yapar. Zira sufilerin şairi seyri, Kasidetil burada isimli kitabında der ki Ya ekremel halqi mali li eludu bihi siwake nuzul il hadisil amemi Ey mahlukatın en keremi, en hayırlısı, bana büyük, çokça musibetler nuzul ettiğinde senden başka kime sığınabilirim? Peygamber'e hitaben dediğini görüyorsun. Aynı şekilde diyor ki فَمِنْ dünya ve وَدَرَّتِيَا Senin cömertliğinden dolayı dünya ve ahiret geldi. Dünya ve ahireti peygamber verdi diyor. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ الْلَوْحِ senin ilminden levh-i mahfuzun ve kalemin ilmi vardır derler. Bu sayıri eee kasidesinde peygamber hakkında böyledir. Halbuki Allah Teala onun hakkında diyor ki: Peygamber hakkında kul inni lâ emliku lekum darran ve lâ de ki ey peygamber la emli size hiçbir size bir zarar veya size bir e, fayda sağlayacak değilim de ki size bir zarar ve fayda sağlayacak değilim kul inni kul inni neyse <coughs> sonra allahu teala diyor ki neyse yüceron imin allahi ehat kul inni neyse yü kul kul inni neyse yüciron imin allahi e de ki allahu teala'dan allah'tan allah dedi ki beni allah'tan koruyacak kim vardır beni allah'tan koruyacak onun azabından koruyacak kim vardır vaen eci de multece allah'tan allah'tan başka multeltece yani sığınacağım da hiçbir şeyim yoktur diyor allahü teala bunun hakkında yani şunu demek istiyor. Allah onun hakkında diyor ki ben size fayda ve zarar sağlamam. Ve Allahu Teala'dan beni kimse koruyamaz ve Allah'tan başka hiçbir sığınacağım yok De diyor. Her şeyi Allahu Teala'ya yönlendiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi o dahi Allahu Teala'ya muhtaç. Muhtaç olan bu peygambere nasıl sığınırsınız? Allah'a muhtaç olan bu peygambere Nasıl fayda ve zarar beklerseniz diye allah Teala buna işaret ediyor. Diğer taraftan kardeşler baktığınız zaman Cufat peygamberin sünnetini önem vermeyenler peygamberin sünnetini inkar edenler, aklaniler akıllarını peygamberin sünnetinden önüne geçirenler. Aklımın kabul ettiği hadisi kabul ederim aklımın reddediği hadisi reddederim aklım buna yatmıyor diyenlerin veyahut da layıkların, ilmanilerin, layık insanların, baktığınız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece ibadetleri öğretir, diğer dünyadaki, diğer işlere, alışverişe, şuna buna karışmaz diyenlere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde cufata, cefaya girdiğini görürsün bunların. Yani onun sünnetini önemsemezler. ehl sünneti ve cemaat bu iki grubun arasındadır. Peygamberin sünnetini her şeyin önünde tutarlar. Fakat aşırılığa, Allah, aşırılığa gidip Allah'ın sıfatını peygambere vermezler. <gülüyor> Zira ehl-i sünnet vel cemaat peygamberin şu hadisine inanır. Peygamber der ki La tutruni kema atratin nasara ibne Meryem. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'da aşırılığa gittiği gibi sizde bende aşırılığa Gitmeyin dediğine inanırlar. Ve Peygamber de aşırılığa gitmezdir. Aynı şekilde Peygamberin La netullahi alil yahudu nasara ittehadu qubur enbiye Allah Yahudeleri lanet etsin. Peygamberlerin kabirlerini ibadethane yaptılar. Hadisine uyarlar ehli sünnet. Aynı şekilde Peygamberin La tecalu ayda kabrime dönüp dolaşılan yer haline getirmeyin hadisine uyarlar. Aynı şekilde baktığınız zaman peygambere bazı insanlar ente seyyiduna vebni seyyidina ve hayruna vebni hayrana sen bizim seyyidimizsin ve seyyidimizin oğlusun ve en hayırlımızın ve en hayırlımız, hayırlımızın oğlusun dediklerinde peygamber diyor ki قولوا بقولكم la يجرينكم şeytan sözünüzü söyleyin veya bazı sözünüzü söyleyin şeytan sizi aldatmasın yani peygamber korkuyor ben de aşırlığa gidecekler değil. Onu da halbuki bizim seyidimizin olmasına rağmen, en hayırlımız olmasına rağmen ne, ne zaman ki korkuyor şeytan bunları aşırlığa gidecek, e, men ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları. Aynı şekilde kardeşler baktığınız zaman ehli sünnet cemaat ibadetler babından da aşırlığa gidenler ve cefa edenlerin arasında vasattır. İbad ibadet babından Aşırına gitmek kardeşler <gülüyor> yani haddi aşmaktır. Hulû demek haddi aşmaktır. Ehl-i sünnet cemaat ibadetlerde haddi aşmazlar. Diğer taraftan da cefaya de girmezler. Yani önemsemem, önem, önemsemem, önemsememiz, önemsememizlikte yapmazlar. Zira allahu Teala hulû hakkında diyor ki Ya ehl-el la lâ tehlû fî dinikum وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقِّ Ey ehli kitap, dininizde gulu ve aşırla gitmeyiniz. Allah hakkında ancak hakkı söyleyiniz diyor allah Teala. Ehli kitaba hitap ama burada müminlere de geçerlidir bu. Dininizde aşırılığa gitmeyin diyor Allah-u Teala. Aynı şekilde Nesai ve İbn-i geçin. geçen i̇bn Abbas'ın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacda Cemre taşlarını alıyor şeytan e, taşlamak için. Şeytan taşlamak için Cemre taşlarını alıyor. Ve diyor ki bi emsali haulâ diyor ki bi emsali haulâ ve iyyâkum vel gulû bunlar gibi alın. Taşta dahi aşırılâ gitmeyi yasaklıyor. Diyor ki bunlar gibi alın. ve iyyâkum vel gulû aşırılâ gitmeyin. fe innemâ, men fe innemâ ahleke men kâne kablekum el gulû Zira sizden öncekilerini helak eden aşırılıktır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Taşta dahi aşırılığa gitmeyi yasaklıyor. İbn-i Mesud'un hadisinde de, Müslüm'de geçen hadiste diyor ki Helekel mutanattı'un. Aşırılığa gidenler helak olmuştur. Ebu Hureyre'nin hadisinde de Bukhari'de geçiyor. İnne din'e yusrun len yüşâedded dîne illa Din kolaylıktır. Kim dine zorluk yapmaya çalışıyorsa dini zorla yapmaya çalışırsa o din ona galibe çalar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve dolayısıyla, dolayısıyla aşırılığa gitmek yasaklanmıştır kardeşler. Peki aşırılığın menşei nedir? Nereden ortaya çıkar? Birincisi kardeşler kendi nefsine veya başkalarına Allah'ın ilzam etmediği şeyi ilzam etmektir. Allah'ın fark kılmadığı şeyi kendi nefsine fark kılmak mecbur kılmaktır. Bunlar huludur. Bu huluvdandır. <gülüyor> Zira misal Enes bin i hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik diyor Dekhalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el, -el, -el, -el mescide fe memdudun beynes sâreteyn beyn Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi Ve baktı ki bir tane iplik, iki e, sütun arasında bir iplik atılır. Soru sordu bu iplik nedir? Dediler ki bu bu iplik Zeynep'in. Yorulduğu zaman bu ipliğe yaslanıyor. Namaz kıldığında yorulduğu zaman bu bu ipliğe yaslanıyor. Dediler. Peygamber bunun üzerine dedi ki: "Halluhu li yusalli ahadukum nashatuhu, فاذا فتر فل فليرقد." Buhari geçiyor bu hadis. Peygamber diyor ki: "O ipliği çözün. Biriniz Naşat olduğu zaman namaz kılısın ve yorulduğu zaman da peygamber diyor ki yatsın, uzansın, istirahat etsin. Dolayısıyla bu kadın Allah'ın farz kılmadığı şeyi kendisine farz kılıyor, ilzam ediyor ve aşırılara gidiyor. Bundan dolayı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor. Bunu yasaklıyor. Baktığınız zaman mesela bazı sofiler özellikle günde bir zeytinle idare ediyor. Kendini buna ilzam ediyor. Bakıyorsun, kendilerini küçük bir eve kapatıyorlar. Çilehane diyorlar ona. Türkiye'de görürsünüz, eski de Osmanlı'dan kalma, çilehaneler. Kendilerini o odaya kapatıyor. 40 gün, 50 gün çıkmıyor o odadan. 40-50 gün çıkmıyor o odadan. Bütün bunlar kendi nefsine Allah'ın ilzam etmediği şeyi kendi nefsine izam edip huluv ve gittiğini görüyorsunuz. Aynı şekilde huluvun bir, şey, bir sebebi de Kendine haram, helal olan şeyleri haram kılmasıdır. Kendine helal olan şeylerin haram kılmasıdır. i̇bn Mesud'un hadisinde üç neferin peygamberin hanımlarına gelip peygamberin ibadetinden sormaları gibi. Sonra sorduklarından dolayı diyorlar ki biz kim peygamber kim? Onun bütün günahları affoldu. Sonra bir tanesi diyor ki Usalli ebedin. Diyor ki Usalli leyle ebedin. Bütün gece namaz kılacağım. Biri de diyor ki Orumu ve Oruç tutacağım, iftar etmeyeceğim. Biri de diyor ki la tezavvucen nisa. Kadınlarla evlenmeyeceğim. Bak helal olan şeyleri kendilerine ne yapıyorlar? Haram kılıyorlar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ma İnsanlara ne oluyor ki şöyle şöyle dediler? Ben namaz kılarım, yatarım, oruç tutarım, iftar ederim. Ve kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde kardeşler bir sebebin bir tanesi de insanlar meth ve zemde aşırılığa gitmeleri. Guluve gitmenin menşeğin bir tanesi de meth. Bir kişiyi aşırı övmek. Şeyhlerini, özellikle tarikatlarda bu var, şeyhlerini aşırı övmek. Öyle övüyor ki Sanki o masummuş gibi. Onun her dediği kabul edilir. Peygamber mertebesine çıkarır gibi her dediği kabul edilir. Ona itiraz edilmez. Onun önünde, gatsanın önündeki ölü yıkayıcının önündeki ölü gibi olmaktır. E, olman gerekir e, deyip e, şeyhlerini aşırı da aşırı överler. Bunlar da e, sufilerdir. Veyahut da tam terse zemmedenler. Bir kişinin kötülüğünü görürse aşırı derecede diyor. Bu şöyledir. Neredeyse kafir yapıyor. Bütün bunlar e, doğru olmayan şeylerdir. <gülüyor> Bazen de eee gulu kardeşler terkte, bir şeyi terk etmekte gulu olur. Aşırlığa gitmek olur. Ne gibi? Uymayı terk etmek. Veya yemek yemeyi, yemek yemeyi e, terk etmek. Bütün bunlarda bütün bunlarda da aşırıya gitmek yasaklanmıştır. Züreyb İbn Abbas'ın hadisinde İbn Abbas diyor ki Beymenen nebi ıktebu feiza hu bircul kaim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe verirken bir adamı görüyor ayakta. Ayakta dinilmiş. Ve soruyor bu adam niye ayakta? Diyorlar ki Ebu İsrail. Bu Ebu İsrail ne en yakum. Şöyle bir adak adadı. Hep ayakta durmak için adak adadı. Hep ayakta duruyor. Ve la yakut oturmayacak. Hep ayakta olmaya adak adadı. Ve la hiç gölge altında kalmayacak diye adak adadı. ولا يستض ولا Ve hiç konuşmayacak ve hep oruç tutacak diye adak adamı diyorlar. Yani her şeyi terk ediyor adam. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Feliye tekellem, konuşsun. Ve Gölgelensin, göl. göl gölgenin altında dursun. Ve otursun. Ve yutim ve orucunu tamamlasın. İftar etsin" diyor yani. Bu hadis de Bukhari'de geçiyor. Dolayısıyla terk etmede de aşırılığa gidilmemesi gerekir. Aynı şekilde kardeşler ehli sünnet cemaat ahlakta da şehvanilerin ve ruhbanilerin arasında vasattır. Yani hep şehvetlerin arkasında gidenlerin ve Hristiyanlar gibi ruhbaniye, yani hep böyle rahip gibi hiçbir şey her şey yasak. Evde kalacaksın, evlenmeyeceksin, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, her şey yasak. Birçok tasavvufçu, sofilerde olduğu gibi, bunların arasında da ehli sünnet vel cemaat vasattır. Bu ahlaklarında da vasattır. Zira kardeşler, ahlak Zira ahlak İslam'da önemlidir. Yani hep şe şehvete biz dedik ya ne şehvetine kapılıp maddi ma ma ma şehvetin peşinde gideceksin ne de tam ruhbani olmayacaksın. Tam vasat. Peygamberin öğrettiği bir zuhd e olacaksın. Burada da ehl sünneti sünnet ve cemaat burada da vasattır. Yani hiç ahlığa falan önem vermemezlik yapmazlar. Filakis ahlağa, ahlaka, ahlaka önem verirler. Zira Allahu teala Teala bir, birçok ayetinde ahlakı akait ve ibadetle zikretmiştir. Ha, i̇badet, akait ve ahlakı aynı ayette zikretmiştir. Misal, Allahu Teala diyor ki لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Yüzlerinize maşrik veya mağribe çevirmeniz iyilikten değildir. ولكن البر من آمن بالله فقط iyilik Allah'a iman etmektir. Ve yevmil ahiret gününe iman etmek, vel meleike melekleri iman etmek, vel kitab kitap ve nebilere iman etmektir. Ve ata'l mal ala Malı sevdiğine sevdiğine rağmen akrabalarına vermektir. Bak burada ahlaka giriyor. Demin hakikede zikretti. Burada buralarda ahlaka giriyor وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ دَوْ Kendi akrabalarına malı sevme, sevdiğine rağmen vermesi. وَالْيَتَامَ Yetimlere vermesi. وَالْمَسَاك۪ين Miskinlere vermesi. وَبْنَ السَّب۪يل Yolda kalanlara vermesi. وَالسَّايل۪ينَ فِي الرِّقَاب وَالسَّايل۪ين Soranlara, sana para soranlara vermesi. وَفِي riqabi, Köle olanlara, kendini azat etmek için kölelere vermesi. Bak bütün bunlar ahlak. Aki zikrediyor, Ahlakı zikrediyor. Sonra ibadetlere geçiyor. Diyor ki: "Ve kâmetu salat, namaz kılanlar. Ve zekat, zekat verenler. Sonra velmufun bi'ahd, yine ahlaka geliyor. Ahitlerine, sözlerine duranlar. İza ahdu söz verdiklerinde. Ve sabirin fil ba's ve'd-dara'i Zorlukta ve kolaylıkta ve şiddetli anlarda sabredenlerdir. İyilik budur." Ulâika'l-lezîne <�ules inh throat> işte sadık. Bunlar sadık olanlardır. O ulâika <Sessizlik> ve ulâike Ve onlar muttaki olanlardır diyor Allahu Teala. Dolayısıyla baktığınız zaman kardeşler, Ehli Sünnet Allahu Teala'nın bu Ehli Sünnet Allah'ın ayetlerine böyle iman ederler. Bak Allahu Teala ayette gördüğünüz gibi akideden bahsediyor, sonra ahlaktan bahsediyor, sonra ibadetten bahsediyor, sonra yine ahlak ahlaktan bahsediyor. Ve baktığınız zaman Ehl-i Sünnet'in akide kitaplarında misal Şeyhülislam İslam İbn Teymiye'nin Vasdî'sini, Akide-i Vasdî'sini başta akideyi zikre diyor en son kısmında ahlakla ilgili konuları zikre ediyor. Ehl-i Sünnet hem akideyi zikre ederler ve hem de ahlaki ahlaki konuları zikre eder. Fakat Ehl-i Sünnet bidatçıların, hizbilerin yaptığı gibi akideden önce sadece ahlakı zikretmezler. Ve akideden önce ahlakı zikredip akideyi az zikretmezler. Bilakis ehli sünnet önce akideyi öğretir insanları. Akidenin tevhidi öğretir. Tevhidi öğrettikten sonra akideyi ee, ahlaka tevhidi öğrettikten sonra ibadete, ibadetten sonra ahlaka, ahlaka geçerler. Hizbiler, bidatçılar nasıl yapıyor? Hep ahlak kısa, ee, bu gibi şeyleri akide değil, akideyi ihmal ediyorlar. Bu da ehli sünnetin, bu da ehlü sünnetin metodundan değildir metodundan ee, değildir. i̇bn al-Kayyim Kayyum rahimallahu teala ahlak hakkında diyor ki el-huluku huve din, huluk ahlak dinin ta kendisidir diyor ee, i̇bn al-Kayyim Kayyum rahimallahu teala. Bundan dolayı kardeşler bu konuda da vasat olunması gerekir. Hristiyanların dediği gibi Hristiyanlar İncil'de diyor bir tanesi İsa aleyhisselama uymak istiyor Diyor ki İsa Aleyhisselam Güya mesih, a malını sat ve bana uy. Bütün malını sat diyor yani. Ehl-i sünnet, ehl sünnet ve cemaat böyle değil. Bütün malını satma işte her şeyi bırakma e, Hristiyanların dediği gibi zengin olan cennete girmez. Bütün bunlar İslam dininde yoktur. Bununla birlikte burada aşırıya gitmediği gibi ahlaka da e, e, önem verirler. Ahlakı e, önemserler ehli sünnetin kardeşler, diğer bir sıfatı, ehli sünnet birinci sıfatı vasat olmaları, orta olmaları, adil olmaları dedik ve nerede vasat olduklarını zikrettik. Ehli sünnetin ikinci hususiyeti, özelliği kardeşler, cemaate bir olmaya önem vermeleri ve ihtilaftan da uzak durmaları. Devlet reisinin altında bir olmayı, cemaat olmayı, ona itaat etmeyi önemserler. Ona itaat etmeyi farz olarak görürler, ona kuruc etmeyi haram olarak görürler. Ve zalim dahi olsa ona itaati farz görür ehli sünnet cemaat. Zalim dahi olsa ona dua etmeyi akideden görür. Ona ıslahı on, için dua ederler. Ve ihtilaftan da, fırkadan da Uzak durmaya çalışırlar. ehl sünnet vel cemaat sünnet üzerine bir olurlar. Yani buradan kasıt kardeşler bir olalım, ihtilaf edelim, e, ihtilaf etmeyelim diye herkesle bir olmak değil. Herkesi gelip hepimiz biriz değil. İhvan-ül musliminin yaptığı gibi. La el sünnet vel cemaat bir olurlar. Fakat kitap ve sünnette bir olurlar. Selef-ü salihin inancı üzerine. Kim kitap ve sünneti uyarsa, selefin anladığı şekilde onunla bir oluruz. O bizim kardeşimizdir. Onu Allah için severiz. Birlikte hareket ederiz. Ama kim kitap ve sünneti uymazsa, selef veyahut da kitap ve sünneti kendi anlayışıyla anlamaya çalışırsa, bu kişiyle bir, bu kişiyle bir olunmaz. Bilin ki kardeşler, ihtilaflar iki çeşittir. Birincisi, yasak olan ihtilaflar, memnun olan ihtilaflar Bunlar da akidede ittifak olan akidevi meseleler gibi ve katai delillerde ihtilaf etmek gibi. Akidevi meselelerde sahabe ittifak etmiş şu meselede. Bunda ihtilaf edilmez. Diyemez ki birisi Allah-u Allah Teala'nın sıfatlarından kasıt tevile falan giremez. Çünkü bunlar sahabe böyle inanmış, bizim de böyle inanmamız gerekir. Zira Allah diyor ki, فَاِنَا مَنُوا بِمِسْئِ مَا مَنْتُمْ بِيهِ فَقَدِ اِتَدَوُوا onlar sizin gibi iman ederlerse hidayet erirler. Sahabe gibi iman ederlerse hidayet. demek ki onlar gibi iman etmeyen hidayet değil sapıklığa erir. Dolayısıyla kardeşler akide de ihlâf etmezler. Birkaç mesele hariç, sahabenin ihtilâf ettiği birkaç mesele hariç aynı şekilde kat'î şeylerde de delaleti ve sübutu kat'î olan şeylerde de ihtilaf etmezler. Namaz beş, rakat, beş rakattır. Ee, beş vakittir. Öğle namazı 4 rekattır. Bunlar kata'yı. Oruç farzdır Ramazan'da. Zekat farzdır. Bunlar kata'yı. Kesin olan şeyler. İcma ile sabit olan şeyler yani. Bunlar da ihtilaf etmez. Bir kişi dese ki namaz 5 vakit değil de 4 rekat. 5 vakit değil de 4 rekat. Ee, şeylerin yaptığı gibi. Süleymancıların yaptığı gibi. Yazları. Bu kişi nasıl sallallah alafiyete ve selama sünnet ve cemaatten zaten değildir bu kişi. Bu, bu ihtilafta menmu yasak olan ihtilaftır. Bu dolayısıyla bu gibi ke kesin olan şeylerde, icma ile sabit olan şeylerde ihtilaf caiz değildir. Bir de caiz olan meseleler var kardeşler. Bunlar da zanni olan meselelerde ihtilaf etmek fıkhi meseleler gibi, zan üzerine bina edilmiş meseleler gibi, bunlar da ihtilaf etmekte bir beis, e, bunlar da ihtilaf etmekte bir e, caizdir. Bunlar da ihtilaf etmek e, caizdir. İşte namazda e, diyelim, e, elini nereye kaldıracaksın? Kulağı mı yoksa göğüs hizasına mı? E, namazda eli kaldıracak mısın, kaldırmayacak mısın? he Ha? işte balın tekağıtı var mıdır yok mudur işte oruç bir kişi sabahleyin bilmeyerek daha halen devam ederse yerse haçta işte bazı meseleler gibi haçta bilmeyerek saç düşerse fidye gerekir mi gerekmez mi bu gibi ihtilafı caiz olan zanni meselelerde de ihtilaf etmek Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın e, inancına göre caizdir kardeşler. Dolayısıyla kardeşler baktığınız zaman buraya dikkat edin. Ehl-i Sünnet ve Cemaat ihtilafı caiz olmayan sahabenin ihtilaf etmediği meselelerde ihtilaf etmezler. Bilakis sahabeye uyarlar. Fakat sahabenin kendisinin ihtilaf ettiği meselelerde ihtilaf ederler. Bunu caiz görürler. Ancak ancak dikkat edin, akide de sahabeye uyulduğu gibi de aynı şekilde ibadette ve ahlakta da sahabeye uyarlar. İbadette ve ahlakta da sahabeye uyarlar. Sahabe ibadetleri nasıl anlamışsa, peygamberin hadislerinde ibadet hakkında nasıl anlamışsa biz de öyle anlamamız gerekir. Zira bazı insanlar diyor ki, sahabe böyle anlamış, ben, o beni ilgilendirmiyor sahabenin anladığı ibadetlerde. Bu ise ehli sünnetin metodundan değildir kardeşler. Aynı şekilde ehli sünnet yeni bir kavul ihdas etmeyi caiz görmez. Bazılarının yaptığı yeni bir kavul çıkarmayı. Yani. Sahabe mesela iki görüşe ihtilaf etmişler. Sen ne yapıyorsun? Üçüncü görüş getiriyorsun. Yeni bir söz getir, yeni bir görüş getiriyorsun. Bu caiz değildir. Sebep imamlar, alimler böyle anlamış. Sen hiç alimlerin demediği bir söz çıkarıyorsun. Senin bir imamın yok, bir selefin yok. Kendi başına bir söz çıkarıyorsun. Bütün bunlar bütün bunlar bidattandır. Ee, Neccallahu lafita ve selam. Aynı şekilde kardeşler, Ehli Sünnet ve'l Cemaat'ın özelliklerinden bir tanesi de üçüncü özellik sünnete ittiba etmeleridir. Peygamberin sünnetine tabi olmalarıdır. Diğer ehli sünnet şuna inanır. Bütün ibadetler kabul edilmez. Ancak ve ancak iki şartla hariç. İki şart iki şartı bulunduran ibadetler hariç. Birincisi o ibadeti ihlasla yaptığın zaman. İkincisi o ibadeti sünnete uyduğun zaman. Bu iki şarttan bir tanesi olmadığı zaman o ibadet makbul değildir. Zira Allahu Teala bu ümmete bir nimet vermiştir. O da dinini tamamlamıştır. Allah diyor ki: "El-yevme akmeletu Bugün size dininizi dininizi tamamladım. Baktığınız zaman ayetlerde, hadislerde bid'atten Allahü Teala ve onun resulü tahzir ediyor, sakındırıyor. Bid'atten sakındırıyor. Dine kendi kafana göre bir şeyler icat etmeyi, kendi kafana göre bir şeyler sokmayı Allah İslam e, İslam dini yasaklıyor. Zira Allahu Teala diyor ki: "وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل." Şüphesiz ki bu benim yolumdur. Bir tane yol, ona takip olun. Diğer yollara takip, takip etmeyin. Bu ayetten anlamı şunu selefin bir şolu o diğer yolları bidat yolları olarak tefsir etmiştir. Diğer yollar yani bidatçılar Dolayısıyla bu ayette anlaşılıyor ki yol bir tanedir. Cennete götüren yol bir tanedir. Bunun yanında birçok yollar var. Bütün bunlar ee, bidatlardır. Bidat yollarıdır. Yine allah Teala bidattan sakındırarak diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ سَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا ش۪يًا لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي Dinlerini tefrikiye yol açanlar. Dinlerinde tefrikiye girenler. Ve birçok gruplara ayrılanlar. لَسْتَ مِنْهُمْ şey sen onlardan değilsin diyor Allah-u Teala peygamberine. Dolayısıyla burada Allah-u Teala tefrikeye gidenler, başka yolları takip edenler, sahabenin yolunu bırakıp kendi gruplarına, kendi hiziblerini, kendi hizibleri için seven, kendi hizibleri için buğz eden, Allah için değil de, Allah için sevme veya buğz etme değil de, kendi hizbi için seviyor. Benim hizbimden misin? Bendensin. Değil misin? De benden değilsin. Benim hizbim değilsen yardımcı olma. Benim hizbimden değilsen benim hizmimden değilsen yardımcı olma. Benim hizmimden değilsen seni sevmem. Benim hizbimi sevmiyorsan ben de seni sevmem. Dediği işte bütün bunlar teferruk fırkıya fırkalardır. İslam dininden değildir. Maalesef birçok fırkanın yaptığı gibi. Peki belki diyeceksiniz selef, selef fırkası da böyle. Bizden olmayanı sevmiyoruz. Ama biz Allah için seviyoruz. vallahi Allah için buğuz ediyoruz. Bunun delili nedir? Bizde herhangi bir kişi bidat yaptığı zaman bidat bir şey çıkardığı zaman o kişiyi halen seviyor muyuz? Yoksa ondan uzak mı duruyoruz? Uzak duruyoruz. Bu şuna alamet demek ki biz onu Allah için seviyoruz. Allah için buksediyoruz. Bizim hizbimizden dolayı değil. Ama diğer fırkalara baktığın zaman bidat işliyor. Bazen küfürü söz dahi söylüyor. Ke sırf kendi fırkasından, tayifesinden olduğundan dolayı ne yapıyor? Bir şey demiyor. onu sevdiğini görüyorsan sana. Buradan da anlaşılıyor ki bu kişi onu Allah için sevmiyor, Allah için Allah için buhuz etmiyor. Dolayısıyla kardeşler, e, bu ayette de kendi hiziplere ayrılanları, bidat, e, çünkü bütün bunlar bidattır. E, evet. allah Teala onlardan sakındırıyor. Yine Allahu Teala diyor ki, yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuhu. O gün bazı yüzler beyaz olur, bazı yüzler de simsiyah olur. Seleften birçoğu bazı yüzler simsiyah olunu bidat ehli olarak Tesir etmiştir. Yani bidat ehlinin yüzü simsiyah olur e, o günde. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisine baktığın zaman Ayşe radıyallahu anh'ın hadisinde Müslüm'de geçiyor. Men Kim benim sünnetim dışında bir şey icat ederse redd olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn Abdülah'in hadisinde. Cabir ibn Müslüm'de geçiyor bu da. Cabir ibn Abdülah'in diyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İdâ khatâbâ ihmarrat aynâhu woşta woşta woşta غضبه وعلى صوته واشتد غضبه كانه منذر الجيش الله رسول hutbe verdiği zaman cumaları diyor ki gözü kızarırdı sesi yükselirdi kızgınlığı gazabı şiddetlenirdi sanki bir ordunun önündeymiş gibi Ve her cuma şunu derdi inna hayral kelam kelamların en hayırlısı Allah'ın kelam Metotların en güzeli peygamberin metodu. İşlerin en şerlisi dine sonradan sokulandır. Bidatlardır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık ateştedir dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cuma ümmetine bidatlardan sakındırıyordu. Erbaad bin Sare'nin hadisi de Tirmizi, Ebu Davud ve geçiyor. Diyor ki: "Vazana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zarafet min halı min Allah Rasul bize öyle bir vaz verdi ki, o vaazdan dolayı gözler yaşardı, kalpler titredi, korktu. Bazılar dedi ki: Ya <gülüyor> Rasul Ey Allah Rasul, sanki sen bu vazın bize veda ediyormuşun gibi bir vaz bu, sanki ölecekmişin gibi bir vaz ettin. Mən de taahhüdü ilayna, bize ne tavsiye ediyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İnnehu men ya'ish minkum feseyara ihtilafen katira kim sizden yaşarsa birçok ihtilaflar görecek. Fealeykum bi sünneti, o ihtilaflar olduğu zaman benim ve hulefâ r sünnetine sımsıkı yapışın. Adı dişinizle yapışın. Ve yâkum muhdesâtül ve dine sonradan sokulan şeylerden sakının. Fe kulle kulli fin çünkü dine her sonradan sokulan şey e, ateştedir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı i̇bn Mes'ud diyor ki ne güzel bir, bir, bir söz söylüyor. Diyor ki el-iqtisâdu fîs-sünne ahsanu minel-içtihâdi fil-bidâ. Diyor ki sünnette az bir amel bidatta çok bir amel yapmaktan daha hayırlıdır diyor. Yani insan gece gündüz bir ibadet yapsın ama sünnete uymayarak bidat olarak yapsın kişinin bir dakika yaptığı sünnete uyarak ibadet yaptığı o ibadet ondan daha hayırlıdır. Diyor İbn-i Mes'ud teala anhum. Bundan dolayı kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyi öğretti. De, dedi. Dedi ki alel -beyda. Ben beyaz yol üzerine bıraktım. Gecesi gündüz gibi ben beyaz yol üzerine sizi bıraktım. Sonra dedi ki Cennete götüren bütün yolları sizi anlattım. Cehennemden sakındıran bütün yollardan da sizi Uzak durdum, uzak tuttum der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aklen de baktığımız zaman kardeşler aklen kişi bidat işlediği zaman, dinde yenilik bir şey çıkardığı zaman kendisini şaria, yani Allah şeriat koyma hükmünü vermiş oluyor. Onu demek istiyor. Çünkü dinde bir şey sevap kılmak ibadet yapmak, müstahap kılmak kimin hakkıdır? Allah ve Resulü'dür. Sen gelip dinde bir şey çıkardığın zaman ne demek istiyorsun? Benim dediğine bir şey, sevap koyma e, hakkı olduğunu ispat demek istiyorsun. Sofilerin yaptığını gibi. Sofilerin kitaplarını açın bakın. Açın bakın. E, Birçok kitaplarında derler ki kim günde şu kadar derse bu kadar sevap. Sünnette öyle bir şey yok. Kim şunu yaparsa Şöyle olur. Kim bunu yaparsa cennette şu vardır. Hiç kendi kafalarına göre. Bakıyorsun ki kendisi kendilerini şari mertebesine çıkardıklarını görüyorsun. Bilin ki kardeşler bu bidatı sakındıran delillerden sonra bazı meseleleri zikretmek istiyorum size bidat hakkında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ittiba etmek ona muhalefet etmemek altı meselede olur. Altı meselede olur. Birincisi sebepte. Sebepte. Yani herhangi bir sebepten dolayı, herhangi bir şey sevap dersen bir düşmüş olursun. Bir şey oluyor, sonra diyorsun bu sebepten dolayı şunu dersen sevaptır diyorsun kendi kafana göre. O zaman bidate düşmüş olursun. Misal kapı Esnediğin zaman sünnet olan nedir? Ağzı kapatmaktır, elini örtmektir. Sahvalala. Sünnet olan budur. Bazıları ne yapıyor? Esnediği zaman "Euzu billahi inne'şeytaner racim" diyor. Yani azı esnemeyi sebep olarak görüyor, istiaze yapmayı. Bakıyorsunuz Kur'an ve Sünnet'e Peygamber sallallahu aleyhi ve s'n bize esnediğiniz zaman azıbilemne şeytan demeyi öğretmemiş. Dolayısıyla o esnemeyi sebep yaptığından dolayı herhangi bir ibadete bidat gir, girmiş oluyor. Bundan dolayı bir adamın bir tane sabpşurduktan sonra elhamdülillah ve salat ve salam ala Rasulullah dediğinde İbn Ömer ne diyor? Bak salat etmeyi normal peygambere salat etmek nedir? Her zaman meşrudur değil mi? Ancak şunu dediğin zaman şunu yaparsam salat etmek daha iftaldır dediğim zaman sevaptır dediğim zaman o zaman bir delilin olması lazım. Bu adam hapşurduktan sonra o salat o salatü vesselamu ala Resulullah dediğinden dolayı İbni Ömer inkar ediyor diyor. Peygamber bizi sadece elhamdülü öğretti. Bundan sonra öğretmedi değil, inkar ediyor. Zira bunda hayır olsaydı peygamber onu öğretirdi. Öğretmediğine göre ondan sonra yapmayı bidat olduğunu e, diyor. Başka bir, bir örnek verelim. Bazı insanlar bir şey olduğu zaman ne yapıyor? Tahtiye vur diyor. Değil mi? Bu bütün, bu bırakın bidat, şirktir bu. Yani tahtiye vurmayı o şeyin giderilmesine sebep zannediyor. Tahta o şeyi giderilmesine derse kafir olur. Ama tahtayı sebep olarak görürse ne yapar? Şirk olarak e, o zaman şirk olur. Herhangi bir ibadeti bir herhangi bir sebepten dolayı yaparsa Kur'an ve sünnette geçmiyorsa bu şey e, bidata bidata girmiş olur. Anh, İkinci şey kardeşler zamanda da sünnete uyulması gerekir. İbadetlerin zamanında. Ramazan orucunu Ramazan değil de bir kişi dese ki Ramazan orucu ben Ramazan'da tutmayacağım. Çok sıcak. Günler çok uzun. Kışın tutacağım. Aralıkta tutacağım. Derse ne yapar? Zamanda sünnete uymuş olmaz ve orada? Orada bidata girmiş olur. Aynı şekilde bir kişi dese ki haccı ben haç vaktinde yapmayacağım. Başka zaman yapacağım. Derse ne yapar? Bidata girmiş olur. Arafat'ı şu günde yapmayacağım, gününde yapmayacağım, başka günde yapacağım derse, bidata girmiş olur. Öğle namazını, öğlende kılmayacağım da, yatsıdan sonra kılacağım, daha iyi derse ne yapar? Bidata girmiş olur. Bütün bunlarda, zamanda da peygambere uyulması gerekir. Başka bir şey de kardeşler, Mekanda uyulması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ibadeti nerede meşru kıldıysa orada yapılması gerekir. Başka yerde yaparsan bidata girmiş olursun. Ne gibi? Taaf nerede meşru kılınmıştır? Kâbe'nin etrafında. Bir kişi desek ben Kabe'de de şey türbede de taaf yapılır. Türbelerin etrafında. Allah'a yapıyorum ama burada taaf yapıyorum derse ne yapar? Bidata girmiş olur. Kabe, oradaki ölüye yaklaşmak için yapıyorsan olur? Kafir olmuş olur. Bir kişi dese ki ben itikafı mescitte değil de evimde yapacağım derse ne olur? Bidate girmiş olur. Çünkü itikaf cemaatle olan mescitlerde olur. Mekanlarda da dolayısıyla bazı ibadetler, bazı mekanlarda meşhur kılınmıştır. Orada uyulması gerekir. Kim? Orada değil de başka yerde yaparsa bunu bidate girmiş olur. Başka bir şey de kardeşler adette. Adette. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize misal Tavafı kaç, defa, kaç adet yapılması gerekir? Yedi. yedi adet. Bir şey değilse ki yedi adet. Ben on, sekiz yapacağım daha çok daha iyi derse ne yapar? Bidata girmiş o. Çünkü Peygamberimiz bize yedi öğretti. Sekizden dahil olsaydı öğretirdi. Dahil olmadığına göre yedi öğretmiş bize. Bize namazlardan sonra otuz üç defa Subhanallah, Elhamdülillahi Allahu veya o otuz dört o dört defa allah'u Ekber. veya on on defa veya yirmi yirmi beş defa bütün bunlar sabit bir kişi dese ki ben otuz üç değil de elli defa diyeceğim daha fazla şey ne diyorlar göz çıkarmaz mı fazla mal göz çıkarmaz mı diyorlar? Evet. fazla mal göz çıkarmaz daha iyiıldı deste ne yapar bir da girmişim çünkü bir peygamber bize otuz üç defa öğretmiş otuz üç defa öğretmiş bazı da tam tersine bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikir yapın demiş bilekse Allah'ı sallallahu Allah'ı çok güzel zikredin diyor bir kişi bunu adetleştirirse dese ki tasavvucuların yaptığı gibi günde bin defa şunu diyeceksin çünkü bu bin sayısında bir özellik var bir fazilet vardı. derse ne yapar bu kişi bir derte girmiş olur çünkü fazilet var diyebilmen için delilin Allah ve Resulü'nün hakkı bu sen onda o adette fazilet var diyebilmen için delilin gerek. Kendi kafana göre diyemezsin. Peki bir kişi dese ki ben bugün günde on bin defa la ilahe illallah diyeceğim ama fazilet olduğuna inanmayarak ya kendimi şartlandırıyorsun. Bugün on bin, on bin defa diyeceğim ki motive edeyim kendimi. Bu caiz mi? Bu caiz. Çünkü orada bir fazilet olduğuna inanmıyorsun. Ama tasavvufçular gibi fazilet olduğuna inanırsan ne yapmış olursun? Bidata girmiş olursun. Veya tebliğciler gibi günde işte kırk gün çıkacağım. Veya da üç gün çıkacağım. Niye kırk bir gün değil? Çünkü onlar o kırk günde veya üç günde veya ne kadarsa altı günde bir fazilet olarak görüyor. Ne yapmış olur bu kişi? Bidata girmiş olur. Nağım aynı şekilde kardeşler cinste de ee, cinste de e, nevide de e, peygambere uyulması gerekir. Cinste sene gibi? Misal kurbanda ne kesilmesi caiz? Behimetül enağım deve inek koyun keç, camus bütün bunlar Behimetül enağım'a giriyor. Bir kişi dese ki ben kurbanda tavuk keseceğim dese ne olur? Bu çeşidinde, ibadetin çeşidinde bidata girmiş olur. Bidata girmiş olur. Dolayısıyla cinsinde de uymamış olur. Başka bir şey de kardeşler, altıncısı, sonuncusu, sıfatta da, o ibadetin sıfatında da peygambere uyması gerekir. Sıfatında da, hem zahir hem batında peygambere uyması gerekir. Sıfatında. Peygamberin kasıtlı olarak yaptığı şey kasıtlı, Kasıtsız olarak yaptığı şey de orada kasıt aramaması gerekir. Misal Sabah namazı iki rekat. Bir kişi dese ki iki rekat niye bu böyle? Ben bunu iki rekat değil de bu sıfatta iki değil de dört rekat yapacağım derse ne olur? bidat'a girmiş olur. Nasıl Allah'a lafiyet selam? da ezan okumak kamet getirmek meşhurudur. Ee, namazlarda değil mi? Bir kişi ki, ben bayram namazında da ezan okuyacağım kamet getireceğim. Fazla mal göz çıkarmaz. Ezan'da, kametle ne kötülük var? Desene ne olur? Bu kişi bidat olur. Çünkü bayramda ezan ve kamet meşru değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmamıştır. Hem peygambere zahirde ittiba edecek hem de niyette istiba etmesi gerekir. Peygamberin niyetine bakması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne niyetiyle yapması o niyetle yapması gerekir. Dolayısıyla mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde namaz kıldı. O namaz kıldığı yer özellikle o yerde mi o yeri mi seçti yoksa yoldan geçiyordu oraya denk geldi o yerde namaz kıldı. O yerde yoldan gidiyordu, oraya denk geldi, orada namaz kıldı. O zaman senin sünnet, sana sünnet olarak nedir? Özellikle o peygamberin kıldığı yerde değil de, nerede denk geliyorsan orada namaz kılmandır. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niyeti orada denk geldi, orada namaz kıldı. Sen onun niyetine ne yaptın? Muhalefet ettin ve bidata girdin. Bundan dolayı, Ömer radıyallahu teala anhu, bazen insanların bir yerde namaz kıldığını gördüğünde, soruyor, niye diyor peygamber burada namaz kıldı? Diyor ki sizden öncekilerin helak olmasının sebebi peygamberlerin eserlerini takip ettiklerinden dolayı. Nereye denk geliyorsanız orada namaz kılın diyor. Ve ne diyor Amar ad Bak sahabenin fıkkını görüyor musunuz? Peygamber oraya denk gelmiş orada namaz kılmış. Dolayısıyla senin sünnet olarak da sana ona ittiba etmedir niyetine. Mize bir kişi dese ki ben kabirlerde özellikle gidip dua edeceğim. Kabirde dua daha hasta. Niye? Peygamber dedi ki Kabire gittiğiniz zaman selam verin ve Ya sırullah lena peygamberimiz şöyle demiş. Allah bizi ve sizi affetsin ölülere. Bizi ve sizi affetmiş. E ben de ne yapıyorum? Kabirde dua ediyorum. Bu meşrudur derse ne diyeceksin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyareti niye gitmiş? Ölümü hatırlamak için. Daha sonra onlara dua etmiş, kendisine de dua da teban gelmiştir. Ona tabi olarak ilk kasıt, kasıt yapmamıştır bunu. Hedef yapmamıştır. Onlara dua ederken kendisine de dua etmiştir. Ama sen ne yapıyorsun? Tebe olan şeyi kasıt yapıyorsun burada. Ve bir girmiş oluyorsun. Dolayısıyla peygamberin kasıtlı olarak yaptığı şey kasıtlı kasıtsız yaptığı şey de sen o niyete de uyman gerekir. Anlayabildiniz mi? Nam <gülüyor> Bu da bilindikten sonra kardeşler <gülüyor> ilim ehlinin çokça zikrettiği bir mesele var. Bir şey bidat olup olmadığını nasıl bileceğiz? bir bunu zikrediyor, Şehristan İbn Teymi zikrediyor. Bir şeyin bidat olup olmadığını nasıl bileceğiz? Ve bidatla maslahan murselenin arasını nasıl ayırt edeceğiz? İlim ehli kardeşler dikkat edin bu önemli. Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sebep varsa ve bir mani yoksa sebep var bir mani yok ona rağmen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmadıysa senin onu yapmaman sünnettir yaparsan bidate girmiş olursun misaf mavlid kutlamak insanlara sorduğun zaman mavlid neden kutlanılıyor Değilir, peygamber sevgisi, değil mi? Peygamberi çokça sevi seviyoruz diyorlar. Peki bu peygamber sevgisi, peygamberin zamanında var mıydı? Vardı. Sahabeler bizden daha fazla seviyordu, hatta var. Sebep var. Bir mani var mı kutlamamalarına? Bir mani var mı? Yok. Bir engel var mı? Yok. Ona rağmen kutlamamışlar. O zaman ne yapıyor? Ne oluyor o zaman? Bidat oluyor. Sebep var. Bir mani de yok. Ona rağmen kutlamamışlar. Sen kutluyorsun. Ne yapmış oluyorsun? Bidat yapmış oluyorsun. Çünkü bu meşru olsaydı sahabe bizi o meşru şeyde, amelde geçerdi. Bizi her amelde sahabe geçmiş. Bizi her hayırda geçmiş sahaben. O hayır olsaydı sahabe meşru o hayırı yapardı. Hepsi terk etmezdi yani. Dolayısıyla sebep var. Mani de yok. Ona rağmen yapmamışlar. Senin de yapmaman sünnetleri yaptığın zaman bidata girmiş olursun. Bundan kut kutlayanlara bakıyorsun. Niye kutluyorsun? Allah sev Resulullah sevgisi. Tabi Resulullah sevgisi de vardı. Ona rağmen yapmamışlar. Hiçbir engel de yoktu yapmamalarına. Demek ki dinden olmadığından dolayı yapmışlar. Bundan dolayı anlıyoruz ki bu nedir? Bidat olduğunu anlıyoruz. Peki peki sebep peygamberin zamanda yoksa daha sonradan sebep ortaya çıkmışsa o zaman caiz olur anlayabildiniz mi misal Kuran'ı musaf haline getirilmesi cem edilmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve vefat ettikten sonra kimin zamanda cem ediliyor evet. ee, Osman radıyallahu teala Ömer radıyallahu teala'nın zamanda başlıyor Osman radıyallahu teala'nın cem ediyor bir musaf haline getiriyor yani niye cem ediyor sahabelerin bir çoğu kurraların bir çoğu savaşta istişat oluyor şehit oluyor bakıyor, insanlar Kur'an'da ihtilaf ediyorlar. İhtilaf ediyorlar, unutulacağından korkuyorlar ve cem ediyorlar. Osman ee, radıyallahu teala anhun emriyle, ve yani haline getiriyorlar. Kur'an'ın unutulmasından, yok olmasından korkuyorlar yani. İnsanların ihtilaf etmesinden korkuyorlar. Sebep nedir? Yok olmasından ihtilaf etme sebebidir. Peki bu sebep, peygamber zamanda var mıydı? Peygamber hayattaki yok. Peygamber önlerindeydi. Kim istilaf edecek? Bir şey olsa peygamber söylerden mi? Kimse de unutmaz. Zaten vahiy zaten hep geliyor. Bu sebep peygamber zamanında yok. Sonradan ortaya çıkmış. Sebep sonradan ortaya çıktığı zaman o zaman caiz olur. Ona maslaha'l-mursale derler. O zaman bidat olmaz. Anlayabildiniz mi? Misal, başka bir örnek vereyim. Manide. Biz dedik sebep ve mani. Buna dikkat edilmesi gerekir. Peygamber zamanında sebep var. Fakat bir mani var mı? O mani sonradan orta, ortadan kalkarsa çıkarsa onu yapmakta bir beys olmaz. Misal. Biz e, ne yapıyoruz? Dersleri çekiyoruz. Telefonda değil mi? Telefonda. Niye çekiyoruz? Diğer insanlar dinlesin diye. Bu bir sebeptir. İnsanlar dinlesin hayır neşrolsun diye. Bu sebep peygamberin zamanda var mıydı? Vardı. Yani insanlar dinlesin, hayır neşrolusun değil. Bu sebep var. Peygamberin zamanda var. Herkesi dinletilmesi ister Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebep var. Fakat ortada bir mani var. O de nedir? Bu telefonun olmaması, keşfedilmemesi daha. O zaman mani sonradan ortadan kalktığı zaman onu yapmak caiz oluyor. anlayabilir mi? Dolayısıyla sebep ve maniye dikkat edilmesi gerekir sebep yoksa sonradan ortaya çıkmışsa veya sebep varsa mani varsa sonradan o mani kalktırsa buna bunu yapmak caiz olur buna el maslaha el mursale ee, denilir bu bilindikten sonra kardeşim başka bir önemli kaydayız dikkat etmek istiyorum size Bunda Şeyhülislam Ibn-i çok çokça zikrediyor diyor ki İbn-i Teymiye sunnetu terkiye terki sünneti anladınız mı dedim ya terki sünnet demek sebep var Mali de yok. Ona rağmen peygamber yapmamıştır. O zaman onu yapmamak sünnettir. Onu yapmamaya terki sünnet deniliyor. Anlaşıldı mı? Onu yapmamaya terki sünnet deniliyor. Şeyhülislam Hüseyin İbn-i Teymi rahimallahu diyor ki terki sünnet ile terki sünnet ile kıyas çatıştığı zaman kıyas batıl olur. Ve umum çatıştığı zaman umum taksis olunur. Neyi kastediyor? Örnek vereyim. Kıyası örnek vereyim. Misal. Bir kişi dese ki taaftan sonra iki rekat namaz kılmak nedir? Sünnettir. Bir kişi dese ki ben say, Safa ve Merve arasında say yaptıktan sonra da iki rekat kılacağım. Niye? Tafta oluyor da sayda niye olmasın? Ona kıyas ediyor. Anlaşıldı mı? Bu Elimizde bir kıyas var. Diğer tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terki-i sünneti var. O da nedir? Kılmamış, kılmamış. Peygamberin kılmaması. Sebep var. Daha hayır istemesi. Bir mani deyiz. İsterse kılabilirdi. Ona rağmen kılmamış. Burada terki-i sünnet var. Burada da kıyas var. İkisi birbiriyle ne yapıyor? Çarpışıyor. Çarpışıyor. Terki-i sünnetle kıyas çarpıştığı zaman kıyas batıl olur. Anladın? Bu kaydeyi anlarsanız bütün bidatlara cevap verirsiniz. Çünkü bu bidatçıların her zaman ne yapıyorlar? Kıyas yapıyorlar. Diyor ki şu şu olur da bu niye olmasın? Şu ibadet olur da bu niye olmasın? O zaman ne diyeceksin sen? Ortada bir terki sünnet var. Senin yaptığın kıyastır. Kıyas ile terki sünnet çatıştığı zaman ne olur? Ne olur? Bidat olur. Mesela birisi dese ki, herhangi bir bidatçı dese ki işte Esnedikten sonra a'udübillahimine şeytan racim demek doğru. Ne, ne var bunda? Ne kötülük var? E, Kur'an okurken diyorsun da şeytanı defetmek için diyorsun da yani o zaman da şeytan belki içine girir. Çünkü hadis var. O zaman da diyeyim derse. Ne diyorsun? Senin yaptığın kıyastır. E, orta, ortada bir terki sünnet vardır. terki sünnetiyle sünnet ile kıyas ne yapıyor? Çatışıyor. Kıyas o zaman batıl oluyor. Anlaşıldı mı? Bunun gibi daha çok örnek verirsiniz. Daha çok örnek verirsiniz. Bir kişi dese ki dua etmekte kabirde dua gidip özellikle o kabirde dua etmekte problem ne? Camide yapıyorsun da işte her tarafta yapabiliyorsun da türbede niye dua edem edemiyor? Türbeyi diğer yerler gibi e, misal cami gibi şey yapıyor, kıyas yapıyor. Yani diyeceğiz ortada bir terki sünnet var senin elinde kıyas çarpıştığı zaman ne olur? Kıyas batıl olur. Anlaşıldı mı? Aynı şekilde terki sünnet ile umum çatıştığı zaman umum taksis olmuyor. Ne gibi? Allah diyor ki misal uz kurullaha zikren kez Allah'ı çokça zikredin değil mi? Allah'ı çokça zikredin. Sofilere bakıyorsun Allah'ı çokça hep cemaatle zikrediyor. Bağırıyor ha ha hu hu. Niye böyle yapıyorsun? Bidat dediğin zaman Allah'ı çokça zikredin. Dediklerini görüyorsun. O zaman sen ne diyeceksin? Elinde bir umumi ayet var. Âl-i Menâît, ayet. Bu da nedir? Allah çokça zikretmedi. Umumi ayet. Bize, diğer taraftan da ne var? terk sünnet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ayeti bilmesine rağmen gidip cemaatin zikir yapmamış. Bağırarak zikir yapmamış. yapma sebep var. Allah çokça zikretmek istiyor. Hiçbir mani de yok. Ona rağmen yapmamış. O, bu tarafta terki sünnet var bu tarafta umum var çarpışıyor ne oluyor umum taslisi olmuyor demek ki umumdan kasıt kasıt illa her istediğin gibi değil peygamberin yaptığı şekilde yapacaksın o zikri anlaşıldı mı misal birisi geldi dese ki Allah'a Allah ve Resulü peygambere salat ediyor ey müminler siz de peygambere salat edin ayetini okursa bir peygambere salat ediyoruz cemaatle misal her namazdan sonra ve her namaz, cemaatle yapıyoruz falan sen o bir ayet getirdin, umum ayet, diğer taraftan nedir? peygamberin terki sünneti vardır peygamberin böyle yapmamasıdır umumla peygamberin terki sünneti çatıştığı zaman ne olur? o umum aksis olunur, yani peygamberin yaptığı şekilde yapman gerekir o zaman o ayetten katıp peygamberin yaptığı şekilde e, onun yaptığı şekilde yapılması gerekir anlaşıldı mı bu kardeşler? Bu şeye ee, dikkat edilmesi gerekir. <gülüyor> İlmi mehli bidatları birkaç kısma ayrılıyor. Bir tanesi hiçbir ibadet olmadığın olmamasına rağmen kendi kafasına göre bir ibadet ihdat etmesi, ortaya çıkarması. Hiçbir aklı yok şeriyatta. Ne gibi salatür rağayib, rağayib gecenin namazı gibi. Bakıyorsun hiçbir sünnette, sahi bir sünnet öyle bir şey yok. Kendi kafasına göre bir şey çıkarıyor. Veyahut da Mevlana gibi dönenler. Bakıyorsun öyle bir şey hiç yok. Kendi kafasına göre bir ibadet icat etmiş ortalıktan. Veya şiş batıranlar. Bütün bunlar e, asli bidat deniliyor bunlara. Asli bidat. Daha ikinci kısmı ibadet meşru fakat sen e, o ibadete bir şey ziyade etmişsin bir şey eklemişin. Ne gibi? Ezan gibi. Şiialar Rafiziler'ne ekliyor. Eşhedü en Aliyen veliyyullah. Bunu ekliyorlar. Ezan meşru fakat bir şey ziyade etmiş. Ne olur? Bid'at olur. Veya tam aksini bir şey noksanlık yaparsan. Ne gibi? Zikir de misal. Subhanallah, Allahu ekber, elhamdülillah. Meşru olan zikir budur. Bir kişi Allahu ekber değil de Ekberi şeyse Allah Allah diye şeyse noksanlık yapsa. Ne olur? Bidat olur. Çünkü Peygamber ve böyle bir şey yapmadı. Sen noksanlık yapmışsın, e, bidat olur. Kaldı ki Allah Allah'ın bir manası da yok. Zikrin şartı bir müfit olması gerekir. Cümle için müfit olması gerekir. Faydalı olması gerekir. Allah büyük, en büyüktür. Allah'a hamd ederim. Bütün hamdlar Allah'ındır. Bunlar manası belli olan müfit cümlelerdir. Fakat Allah, Allah, Allah ne? Övüyor musun, kötülüyor musun ne? Cümle olmuyor, cümle değil, mufit değil. Bundan dolayı bütün bunlar ee, bidattır. Veya da ibadetin yerini değiştirirsin. Bu da bidata girer. İbadetin yerini ne gibi misal? E, bayram namazı, hutbe, namazdan sonra olur. Sünnet olan budur. Bir kişi dese ki, bak aklını çalıştırırsa dese ki, Millet namazdan sonra gidiyor. En iyisi ben hutbeyi namazdan önce yapayım ki hem dinlesinler, gidemezler o zaman, değil mi? O zaman ki o kişi bidata girmiş olur. Çünkü Peygamber bunu düşün mü düşünemiyor muydu? Ona rağmen Peygamber namazdan sonra yapmıştır. Dolayısıyla ibadetin yerini değiştirdiği zaman o kişi ibadet bidata girmiş olur. Başka bir kısmı ise kardeşler mezun olan, izin verilmiş bir şey ibadetten dolayı terk ederse bize et yemek izin verilmiş değil mi? Sofilerin yaptığı gibi onlar sofilerde belirli bir mertebeden sonra et yemiyorlar. Şehveti getirir kendilerine haram kılıyorlar bilirsiniz. Bu Meşru olan bir şey ibadetten dolayı terk ederse ne olur bu kişi? bidata girmiş olur, bidata girmiş olur. Veyahut da e, bazı yerleri veya bazı zamanları taksis ederse, derse ki ben her gün burada zikir çekeceğim, burada niye burada çekecektim? Burada eftal. Her tarafta umum. Sen taksis ediyorsun, bir yere özelleştiriyorsun. Ne olmuş olur? Bidata girmiş olur. Veya bir zamana taksis eder, derse ben her gün her pazar günü öğleden sonra Ders yapacağım. Niye? Çünkü öğleden sonra ders yapmak daha esnaldır. Derse her pazar ne olmuş olur? Bidata girmiş olur. Ama yok vaktim pazar günü olduğundan dolayı yapıyorum derse ne olur? Bidat olmaz. Çünkü o ibadetle alakalı ee, alakası yoktur. Bu bilindikten sonra kardeşler bidatlar bazen dinden çıkarır. İtikattaki bazı bidatlar gibi, Rafizilerin Ali radıyallahu teala her şey bildiğini, gelmiş geçmiş her şey, şey bildiğini iddia ettikleri gibi bunlar itikadi bidatlar, dinden çıkaran bidatlardır. Veya da tasavvufcuların şeyhlerinin kalbindekini bildiğini iddia etmeleri gibi ve geleceği bildiğini iddia etmeleri gibi, günahının affolduğunu iddia etmeleri gibi bütün bunlar dinden çıkaran bidatlardır. Bir de dinden çıkarmayan bidatlar var. Bunlarda küçük ve büyük bidatlar diye ikiye ayrılır. Küçük bidatın üç, üç şey olduğu zaman bu küçük bidat olur. Birincisi hep devam etmez sonra. Bir bidat yaptı ama hep devam etmiyor. Bir defa yaptı ve iki defa yaptı. Bu devam etmediği zaman küçük olur. Ve o bidatına davet etmiyorsa. Davet ediyorsa bir Küçük dahi olsa büyük, büyük, büyük bidat olmuş olur davet eden. Aynı şekilde bidatını anlatmıyorsa, cehretmiyorsa, ilan etmiyorsa bu küçük bidat olur. Cehrederse, anlatırsa, davet ederse ve her zaman devam ederse bu büyük bidata ee, girmiş olur. Bu bilindikten sonra kardeşler <gülüyor> bidatı, insanlar neden bidata giriyor? Birçok sebebi var. Birinci sebep Şeriatın maksatlarını, şeriatın maksadını e, bilmemelerinden dolayı, cehaletten dolayı, şeriatın maksadını bilmemelerinden dolayı, bilmediklerinden dolayı. Misal, şeriatın cihattan maksadı nedir? Allah-u Teala'nın kelimesini yüksek tutmaktır. Tevhidi yaymaktır. Cihattan maksat budur. Te, bu, bu zamandaki teksirciler gibi cihatın maksadını anlamayıp, cihattın maksadını, sadece kan akıtmakla nedenler ne yapmış olur? Orada bidata girmiş olurlar. Çünkü şeriatın maksatlarını anlayacaksın. Ve bir kişi cahil olarak gitse burada içki dükkanına bütün içkileri kırsa bütün bunları aran falan Ollanda'nın bütün içkilerini kırsa bu kişi ne yapmış olur? Bidata girmiş olur. Çünkü sen emr-i bil maruf nehyan yaptığın zaman maslahata ve mesledete bakman gerekir. Mefsedeti daha büyükse o zaman yapmaman gerekir. Dolayısıyla bu kişi bu gibi şeyleri, hükümleri bilmediği zaman, şeriatın maksadını bilmediği zaman neye girmiş olur? Bidate girmiş olur. İkinci sebep sünnette cahil olduğu zaman. Bidate girenlerin çoğu sünnette cahildir kardeşim. Bakıyorsun peygamberin hadisiyle e, delil getiriyorlar ve bakıyorsun çoğu uydurma şeyler. Sufilerde olduğu gibi. Çoğu uydurma. Tevessül hakkındaki bütün uydurma hadisleri e, hep uydurma hadisleri getiriyorlar. Cahiller sünnette. Ben yani sufilere baktığım zaman mustalahul hadis. Hadis ilminde hepsi cahil böyle. Bir şey bilmiyorlar. Hep uydurma hadis Bu da bidata girmenin ee, sebeplerinden bir tanesidir. Hadis sayı olsa dahi hadis ehli nasıl anlamış? Ee, ulema nasıl anlamış? Ona bakmıyor. Kendi kafasına göre anlamaya çalışıyorlar. <gülüyor> Aynı şekilde sebeplerden bir tanesi de akıllarını Kur'an ve sünnette öne geçirmeleridir. Tehsin <tahsinul>, ve tekbih al <akliyyen> diyorlar buna. Mutezzilenin yaptığı gibi. Yani Aklıma göre ne iyise onu yapıyorum. Ya bunu yapmakta da bir sakınca mı var? Allah demekte ne kötülük var? Bak aklını aklı güzel gördüğü şey güzel görmeye çalışıyor. Kur'an ve sünnete bakmıyor. Dolayısıyla aklını Kur'an ve sünnetten önüne geçirdiğinden dolayı aklının tahsin ettiği şey güzelleşti, güzelleştire, aklının güzelleştirdiği şey güzel gördüğünden dolayı bidata girmiş oluyor. Halbuki Kur'an ve sünnete göre yapılması gerekir. Başka bir sebep e, e, müteşabihleri takip etmesinden dolayı. Bu bidat ehlinin en büyük alametlerindendir. Yani misal Kur'an'da apaçık şeyler var. Ancak allahu Teala'da Teala da ibadet edilir. İbadet ancak Allah'ın Bu muhkem bir şeydir. Kesin olarak bilinen bir şeydir. Bu muhkem ayetleri bırakıp, delilleri bırakıp, kesin olarak bilinen bırakıp Herhangi bir muteşabi, manası belli olmayan şeyi takip etmese. Manası kapalı olan şeyi takip etmese. İşte bu muteşabi'yi takip etmektir ve genel bidat ehli genellikle böyle yaparlar. Bidat ehli genellikle böyle. Misal, Allah-u Teala Kur'an'da diyor ki İnna نَحْنُ نَزَّلِنَا Biz o Kur'an'ı indirdik. Biz indirdik diyor. Müslümanların ittifak Allah-u Teala birdir. Bütün ayetlerde geçer. Allah birdir. Bu muhkemdir. Bu, hiç şüphe bunda yoktur. Bir kişi gelse şüphe olarak bu desek inna Allah diyor biz o apaçık şeyleri bırakıp da buna takılsa ne olur? Dinden dahi çıkar bu kişi. Dinden çıkar yani. Apaçık şeyleri bırakıp böyle e, cehaletinden dolayı e, kapalı olan şeyleri takip eder. Araplarda biz dediğin zaman o Tazim, yükseltme babından biz derler. Yani kendisi tazim babından derler. Ala kulli hal Bu bilindikten sonra kardeşler, bazı kardeşler çok sorduğu bir mesele bu. Bir kişi geldiği zaman onun için kalkmak caiz mi, caiz değil mi? İlim ehli kalkmayı üçe ayırılıyor. Bir, el ile ila diyorlar. Yani bu caiz. Yani bir kişi geldiği zaman onunla tokalaşmak için onu istikbal etmek için e, hal hatır sormak için ona doğru gitmek için bu e, caizdir. Böyle kalkmak caizdir. Peygamberin dediği Seyyidinize kalkın Sa'd numade hakkında e, Peygamber buna caiz e, bunu demiştir. Yani bir kişi geliyorsa ona selam vermek için veya hoş geldin etmek için e, ona kalkmak bu caizdir. İkinci, e, kıyam sırf ona tazim etmek için kalkmak. Türkiye'de oluyor. Öğretmen geldiği zaman ne yapıyorlar? Kalkıyorlar. Sırf ona tazim etmek için. Veya baba geldiği zaman kalkıyor. Bu haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Üçüncü kısım ise e, e, kıyam ala diyorlar buna da. O kişinin oturup diğer insanların da kalkılı ayakta durması. O kişi oturuyor, diğer insanlar ayakta böyle. Sırf o kişiye tazim etmek için. Ve bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu da yasaklamıştır. Bunu da ee, yasaklamıştır. Nam. i sünnetin dördüncü alameti kitap ve sünneti bu en büyük alametleri selefin anladığı şekilde anlamasıdır. Bidat ehli kendi liderlerinin anladığı şekilde, kendi hevaallerinin anladığı şekilde, kendi cemaatının anladığı şekilde anlıyor. Fakat el-sünnetin özelliği nedir? Selef nasıl anlamış? Öyledir. Sahabe nasıl anlamış? öyle? Zira Allah diyor ki: "Sen o bi-mîsîmâ âmntum Onlar sizin gibi iman ederse hidayet ermişlerdir. Sen yani sahabe gibi iman ederlerse hidayet ermişlerdir. Ehl-i sünnetin beşinci <gülüyor> özelliği kardeşler Kur'an ve sünnete teslim olmasıdır. Allah ve Resulü ne dediyse odur. Allah'ın dediği gibi وَمَا كَانَ mu'minin وَلَا مُؤْمِنَةٍ ida قَدَ ve وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ Mümin erkek ve kadın Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman hiçbir seçeneği yoktur diyor allah Teala. Bu ayette اِذَا قَدَ اللّٰهُ Allah ve Resulü herhangi bir şey emrederse, meşru kılarsa, umum ifade ediyor. Şarttan sonra nekire geliyor. Yani umum ifade ediyor usulcunara göre. Herhangi bir şey, fark etmez. Dünyalık, ahireli herhangi bir şey Allah ve Resulü emrettiği zaman, buna mümin erkek ve kadının hiçbir seçeneği, hiçbir seçeneği yoktur. Ehli i sünnetin e, hususiyeti, sıfatı budur. Bidat ehline geldiği zaman, ne yapıyorlar bakıyorsun? ama bu zamanda olur mu? Ama benim şeyim böyledir. Ama benim şeyimden daha iyi biliyorsun. Allah ve Resulü'nün naslarına, nususa teslim olmadıklarını görüyorsun. Yok peygamber o zamanda öyleydi. Bu zamanda böyle olmaz. Bakıyor Kur'an ve Sünnet'e uymamak için elinden gelen şeyleri yaptıklarını görüyorsun. Bu da bidat elinin alametidir. Ehli Sünnet'in Başka bir alameti ise kardeşler peygamberin getirdiği bütün şeye iman etmektir. Bütün şeye iman ederler. Peygamber ne getirdiyse. Ahiretten, dünyadan, cennetten, cehennemden ne haber verdiyse Ehl-i Sünnet buna iman eder. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "Ey yoluna inananlar, o دخول في السلم كاف. Ey iman edenler, İslam'a topluca girin. İslam'ın hepsine girin." diyor. Yani şunu aldım bunu bıraktım değil. Topluca İslam'a girin. Topluca alın onları İslam'ı. İslam, İslam e, ibadetlerdedir. Alışverişte değildir. Veya ibadetlerdir. C sadece camidedir. Dışarıda değildir. Dediği zaman bu kişi işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman etmiş olmaz. Alekul <gülüyor> hal kısaca ehli sünnetin alametleri e, buydu kardeşler. Vesallallahu aleyhi ve Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Eee uh, no.